قال الله تعالى ve وجل fi كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنور لكم الشمعه gönülleri iman ile dolmuş yüzleri nur Muhammedle münevver olmuş. İsimleri defteri İslam'dan mukayyet, Kitabullah'ta Hak Teala'nın muhatabı olmuş. mahkeme Kübra'da bu kısa ömrün hesabını vermiyi kabul etmiş, Hakk'ın celalinden korkan, cemaline aşık olan, Hakk'ın cennetine talip ve zatına olanlar. Okumuş olduğum âyatü beyinat, Kur'an-ı Kerim'in Sure-i bir sureyi i bir ayettir. Allah'ın kitabında daima söyleriz. Kur'an-ı Kerim'i oku. Manasını anlamasan da gene oku. Anlamaya gayret et. Öğren. Öğrendiğinle amel eyle. Ameli sen yap. O vakit muhlislerden rulsun. Allah muhlislerle ve muhsinlerle ve müntakilerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'e bakan yüzler cehennem ateşi görmez. Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> ayetlerini okuyan gözlere cehennem ateşi doldurulmaz. Kur'an-ı Kerim'i tilavet edilen dilleri de cehennemin ateşli makasları kesmez. Hatta müminlerin asileri dahi cehenneme girdiği vakitte cehennem ateşi müminlerden kaçacaktır. Çünkü madem ki nuru tevhid vardır, nuru tevhid Nâr-ı Ama Hakk'a yokluk var. Hakk'a kul ol, kulluğunun manasını bil, ne gibi bir emanete hamilsin, Allah ömrünü bedavaya geçirme. Azzini bir Hakk'ın kaviyetine mütehatsın, onun önünde az ile secde et. Allah'a secde edenler, secdede Allah ile buluşurlar. Hak ile sevişirler. Kıyamda hak ile söyleşirler. Namazı, salatı, secdeyi, kıyamı, ruku'yu kendine bir nimet bil. İmanlı yetiştiğine, imanlı olduğuna hakta aleya bundan dolayı hamd-ü senat ve şükreyle. Ki imanın nuru ziyadidir. Okun muayet-i e, bizi irşat buyuruyor ve deryadan bir katre, şems'ten bir zerre olmak üzere bazı mana vereceğiz söyleyeyim bu Yani manasını söylemekle ayetin tefsirini yapmış değilim. Yani hakkıyla yapmış değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim 7 harf üzerine nazil olmuş. Buna varis olan Allah'ın velileri onun 70 manasının, 700 manasını, 7000 manasını, 70 milyon manasına sahip olmuşlardır. Fakat beşere verilen, umumi nas'a verilen mana yedi manadır. Bunların da bu yedi mananın içerisinde herkes nasibi olduğu kadar alır. Zahiri, batini, empüşi, afakü manaları vardır. Sır manaları vardır. Sır ve sır manaları vardır. Bu herkesin istidadına göredir. İmanının nuruna göredir. Allah Celle Hazretleri... Bazen kullara sözsüz, sessiz, sedasız, cihetsiz söyler, konuşur. Bazı ümmiler annelerinden doğduğu gibidir. Fakat Allah mektebinde okumuşlardır. Allah onlara birçok bilmediklerini öğretir. İşin başı bağlıdır. Onun Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Benden korkun, ben size öğreteyim demiştir. Okuduğun ayatü beyinat, işitdiğin söz ile ne kadar çok amil olup ihlas ile yaparsan evet. Allah ile o kadar sohbet edersin. Hatta bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa da gelse ki ben Allah ile konuştum diye yemin ise yemininde yalancı değildir. Hakla konuşmuştur. Ey iman edenler Cenab-ı Hak diyor ki, e ey iman edenler. İman neye? Kafirin küfrüne imanı vardır. Burada imandan mürad Peygamberler ser, serderi olan Muhammed aleyhissalatü vesselam ki Allah'ın mahmubudur. Yani Allah'ın sevgilisidir ve bizim sevgilimizdir. Allah'ın sevgililerinin sevgilisidir. Ve Hakk'ın rahmetinin halk nazarında zuhurudur. Tecessübüdür yani. Fahrisale sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Nebi Zişar Hak tarafından inanmaya dair getirmiş olduğu maddelere iman denir. Bu imana müteallik olan Peygamber'in tebliğ ettiği sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ ettiği, iman maddelerini lisan ile ikrar edip kalb ile tasdik eyleyenler yani lisanını söyleyip kalb ile inanırsa o adam mümindir. İşte Allahü Teala hazretlerinin ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ kitabına hak kazanmıştır. Mümin bu. Yoksa kafirin küfürüne, zalimin zulmüne, hainin hıyanetine, dinsizin, dinsizliğine imanı vardır. Bu iman manasına değildir. O hakikat güneşi, Fahr-ı Risalet, Sahibi Mucizat, Sahibi Miraç ve Sahibi Kur'an olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından ne getirdiyse imanının pabdekinden dair bunlara iman etmek lisan ile ikrar, kalbiyle tasdik biri de efal ile göstermekdir. Lisan ile ikra eder, kalbinle inanmazsan münafiksin. Lisan ile kalbinle tasdik ettiğin, <gülüyor> fiille ile fiille fiil ile yani o vakit fâsıksın. olan insan insanoğlu, Allah'tan geleni lisan ikrar, kalbinle tasdik ve efaliyle ile hak teâlâ kulluk eder. Çünkü sana yakın bir zamanda sorulacaktır, İşittiğin ilimle ne amel ettin diye. Dünyayı cübbe yıkamaya gelmedin ya, hep dünyanı tamam toplamaya gelmedin ya, hep onları ceb etmeye gelmedin ya, hep o topladıkları saymaya gelmedin ya, toplarsın, sayarsın, yiyemezsin. Onun için buraya bağ olunmadı Av vurmaya gelmedin buraya. Kağıt oynamaya gelmedi Burada insanlığını bilmek, Allah'ı kendinde bulmak üzere geldi. Sen, naib ilahi olduğunu,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 Ve buna mukabil de Allah sana bol bol hava ihsanı inayet buyurdu. Sonra bol bol su verdi. Sonra senin yiyecek ve içeceğin sana ikram eyledi. Güneş doğurdu, güneşi halk eyledi, güneşin havatiyle sute mahrû etti, yağmur oldu, kürreyarda düştü. Kürreyardan sana kuvvet verdi. Bütün mahlukat-ı ilahine helal onları kesip yemek sana mübah kılındı. وَزَلَّلْنَا عَلَهُمْ فَمِنْهَا biz size mahlukat-ı ilahiyi zelil kıldık, istediğinizi tutar keser, istediğiniz üzerine binersiniz, istediğinizi istediğiniz işe kullanırsınız. Bu hakkı sana kim verdi acaba? Söyledi bir şey? Sana Bağızid'le bir kelp sohbet ettilerdi. Kelp dedi ki, Ey Sohati bana köpek elbisesi giydirildi, köpek kürkü, köpek kürkü, sana insan kürkü giydirildi, aramızdaki fark bu. Kan bende de var, can bende de var, göz bende de var, sende de var. Dostumu, düşmanımı, şehvetimi, aşkımı ben de bilirim, sen de bilirsin. Ama farkımız, bana köpek gibi giydirirdi, Ben de, de bir can var. Sana da insan ilmişsi giydirirdi demişti, biliyorsun ya. Bu mükemmelata hükmetmen, semalara çıkman, semaları deşmen, ayağa ayak basman, küreye ardı kazarak madenlere el sokman, bütün mahlukat ilahi, istediğini kesip yemen, istediğini üzerine bilmek istediğini arabaya koşmak, bu hakkı sana kim verdi? İnsan hakları olduğu gibi hayvan hakları da var. Ee, şu şartla verildi sana. Çünkü dedi ki, ilah etti. Kim? Seni bir katre halk halka ilayan. Hani sen bir zaman ve ben bir zaman meniydik. Babamızın eline ve kilotuna bulaştığı vakitte bizi yıkayıp atıyordu. Sonra seni bu hale böyle kan ile cam verdi. Bir torba kemiğin içine ve nefahna ruhi ruhundan nefheleyip seni hayy etti, Sonra seni besledi, göz verdi, gösterdi. Kulak verdi, dinletti, işittirdi, dil verdi, konuştu, ayak vardı, yürüttü, el verdi, tuturdu. Daha güzel ama ya aklını aramasaydı itimane götürlerdi. Şu itimane görmüyor musun insanları? Onların da canı kalbi gözü gören var ama akıl hası olduğu için ayrı ayrıdır. Sende bir de iyi bir de üzerine senin nimet var, akıl var yani. Bu burada burada maliksin. Sonra bu aklım var diyorsun.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 Şimdi zor mu ki gidilirtmek Allah'a zor mu yani ilk gidilirten sonra gidilirten Allah apa sonra Allah'a mı oldun yani? Malı mülkü verdiği vakitte hoşuna giriyor, şükredeceğin yerde kültüren artıyor. Elinde mal aldığı vakitte ben müslümanım Allah bunu yapması bana doğru mu diye Allah'a ihanetli ihanet suçuyla çalışıyorsun. He? Ne hakkın var hayvanları kesmeye? İnsan olduğun için Allah dedi ki ey insanoğlu. Bu mükebbeler Senin için halk ettim. Seni kendim için halk ettim. Bana seni halk etmekliğim sevdirildi. Kendi isteğimle seni halk eyledim. Muhabbetinden yarattım seni. Muhabbetin zikri olarak da Muhammed Mustafa'yı ortaya koydum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar kutlu insanlarız ki işte Allah'ın mahbub olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti oluyoruz, şedrilisi oluyoruz. Allah sevdiğinin sevdiklerini sever. Bir daha söyleyelim bu sözü, pek kavrayamadık galiba. İnsan sevdiğinin sevdiğini sever. İnsan sevmediğinin sevdiğini sevmez. Dostluk üç türlüdür. Bilirsiniz değil mi? Üç türlü dostluk var. Birisi, ben seni severim. Senin sevdiğini de severim. Senin sevmediğini sevmem. Bu dostluğun tam kemalidir. Ben seni severim. Senin sevdiğini sevmezsem dostlukta şey vardır, noksanlık vardır. Senin sevmediğini seversem daha felaket olurum. Düşmanlık da üç çeşittir, üç nevidir. Ben seni sevmem, senin sevdiğimi de sevmem, seni sevdiğini severim. Şimdi Allahü u Teala'nın sevgilisi Muhammed Aleyküm Vesselam. Onun da sevgilisi bizleriz ya Fahri Risalet'in. O kadar merhametli ki bize Fahri Risalet gece gündüz... Gece gündüz sallallahu aleyhi ve sellem istikbali gördüğü için ümmetinin başına gelecek olan felaketleri Cenab-ı Allah bildi de Habibine bir kere peygamber kahkaha atmamıştı. Pek hoşuna gittiği vakitte tebessüm buyururlar, dördüncü dişleri buradan görünürdü o kadar. Tebessüm buyururlar sallallahu aleyhi Hatta diyor ki hadis-i şerifte ümmetinin başına bir zaman gelir ki bir makbere önünden geçerken ümmetim sallallahu aleyhi ve sellem, ah keşke şurada yatan ben olsaydım diye kabirde yatanlara imrenecekler diyor. Öyle zamanlar gelip geçecek ümmet Muhammed üzerinden. Geldi mi geçti mi bilmiyorum, seni irfanla ve terk ediyorum. Sen karınca katan gibi olma. Kendi muhitini görme, bütün kainatı gözü önüne getir. Şu andaki bundan yaşayan milletlerin ehvar harekatını. Bir tarafta milyonlarca lirayla eğlenmek isteyenler, milyarlarca lirayla eğlenmek isteyenleri görüyorsun. Aynı zamanda bir tarafta aşktan ölenleri görüyorsun, binlerce insan. Eğlenmek isteyenler, hakkı bilmeyenler, bulmayanlardır. Hakkı bilen, bulan, safaya girer, eğlenceye ihtiyaç kalmaz. Allah'sı gönüllere eğlenmek isterler. Allah'sı gönüllere eğlenmek, eğlenmek ister eğlenir, eğlenir de eğlencene ne dürüm göre intihar eder nihayetinde. Kim dinlenirse, o dinlenir. Ne demek yani? Kim din sahibi olursa, o dinlenir o. Efendim, ben nice Müslüman biliyorum ki bunlar dinli. Hayır, onlar dinli değildir. Daha henüz onlara iman kalplerine girmemiştir. Bir kimse ki dinlidir, o adam dinlenir, sefâdadır o kişiye. İmanını kemale girdirmeye, iman nuru çoğaltmaya gayret eder. Ziyade olsun iman doğru, o da secdeyle olur. Allah'a de ki, Ya Rabbi, ben bir katre sudan halkettim beni. Sana karşı böbürlenmek, varlık göstermek benim ne haddime? Sana muhabbet etmek bile benim için biraz acik olacak. Sen beni kapından kovma, kulluğundan kovma, beni kapından çevirme diye cenab Öyle iste de sonra haksına çok büyük muhabbet ederiz, muhabbet eder. Bir katireyi ummana dahil eder Allah. Bir umman farzı ile deniz, la mütenahî ucu bucayub, insanoğlu o oh, denizin bir katiresidir. O katıra'yı ummanda yok eder, yani hakla beraber olursun. O semavata sığmayan Allah senin kalbine sağar, tecelli eder orayı. Çünkü öyle söylüyor, beni semavat ve art istihab edemedi. Ama ben müminin kalbindeyim diyor Cenab-ı Allah, sana senden yakın, onu bulursun kendinden, Allah'ı bulursun kendinden. Ne hakkında hayvanları kesmeye? Ha, demek ki sen onu keseceksin, sana har kılmış semabatı, ardı, denizleri, madenleri çalışacaksın, yapacaksın, edeceksin. Ama seni buraya halk eden Hak Teala'ya da vazifenin unutmayacaksın. İnsanların üç vazifesi var. İyi dinle, şimdi benden yana kulağını ver, sana komprim olarak veriyorum. Bir, bir insanın Allah'a yönelmiş vaziyeti, Allah'a karşı olan vazifeleri, bir cemiyete alan vazifeleri... Bir de nefsine, şahsına olan vazifeleri, o ayağına ve şahsına olan vazifeleri vardır. Mümin-i kabil olanlar, hem Allah'a vazifelerini, hem cemiyete vazifelerini, hem de ekrazu ailesi ve nefsine olan vazifeleri yerine getirir. Alâkadere bir imkan. Bir karıncıya göre bir kova su bir deryadır. Bir deveye göre bir kova su bir bardak sudur, bir pincan sudur yani. İstihabına göre, Allah'a ibadet eyledin, kullara faydan olmadı, beşeriyyete. Kuldan müradım zannedil mi? Yalnız insanoğulları bütün mahlukat-ı ilahiyye ve kerhan Allah'ın kullarıdır. Cemaat bile öyle. Taşların sen sedasını işittin mi? Onların zikirleri vardır. Onlar insanla konuşur, taşlar. Ama kulağın sağır olmazsa işitirsin sözü. Haydar-ı Şahı şah Merdan Cenab-ı İmam Ali Allah veşey radıyallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ben Fahri Risalet ile Medine'nin haricine çıktığımız vakitte bazı kariyerleri ziyarete gittik Peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki taşlar Resulullah'a selam veriyordu. Allah, Allah. Esselamu aleyke ya Nebiye Allah diye taşlar Peygamber'e selam veriyordu. Konuşur taşlar. Hele zamanımızda küfür kapısı kapanmıştır. Taşlar konuşur. Cemaat konuşur da insanın el izinden filan söyler, ben filan C'ye ayetim der, o taş söyler, o adamı yakalarlar sonra, biliyor musun sen onu? Heh, sen onu anlayamazsın, eğer kulağında pamuğun olmasa, biraz fazlaca işitse kulağın, sana mahdut bir işitme vermişler, ondan fazlasını işilemezsin sen. Yani birisi dışarıdan bağırsa şimdi bunu duyamazsın. Ama bazı kulaklar açık olanlar vardır, şarttan seslerini garttaki duyar, garddan seslerini de şaktaki duyar. Karttaki kör şarttakini görür, yani batıdaki kör doğudakini görür. Haberim var mı ondan? İşte Hazreti Ömer bile hatta üç aylık yoldan bağırıyordu, ya Sariye Ercebel diye, ordulara hükmediyordu üç aylık yolda. İstiyor i̇şte yani. Demek ki Sariye'nin kulağı yeşiliyormuş. Ömer'in de sisi fazaymış galiba duyuruyordu. Acaba atabildik mi acaba? He, Allah ın Allah ın böyle bildiğin gibi değil hadis Sariye'nin. Sen, sen çerçeveli görüyorsun, evet. çerçeveli yeşiliyorsun. Ondan gayrıza inkar ediyorsun. Yani gözlerini böyle kapamışsın diyorsun ki güneş yok. Gündüz yok diyorsun. Aç gözün noktalarını, aç, aç gözünün kapağını göreceksin <Gülüyor> sonra. O da Allah'la olur ha. Allah'sız olmaz. Ve zellellâhâ lehum fi minhâ İstediğinizi keçip yiyorsunuz, istediğiniz verilen yük gülüyorsunuz, ikisini arabaya koşuyorsunuz. Ne hakkın var? Bunu yapmaya. Ama bir manda kızılıyor vakit de ikilin kişi önünde katabilir ha. Kam tutmasın. O vakit dinlemezseniz. Hadi bir müsal verelim ama velileri dinlerler Allah'ın dostlarını. Allah'ın dostları hakkın cemalidir. <gülüyor> Enbiya hakkın zatından dua gelmiştir. Edirne'de Hazreti Sezai var, Kadasa Sırra. Kadıda Sirahul Ali halletti, türbesi orada, Şimdi yıkılmış, mirane olmuş. Senki onun üzerinden küfal hakisar geçmiş gibi diğer İslam'da olduğu halde. Müminler bak olmuşlar, çöplerini oraya dökmüşler, götürmüşler. Hı. Birkaç Avrupa'dan şey gelmişti, diye bize muhabbelerine sev olduk imanlarına yani dediler ki biz kitaplarda okuduk efendim, İstanbul'da esad kiram varmış peygamberin arkasında. Onlar hiç olmasa biz Medine'ye gidemiyoruz. Burada biz ona gösterdiler. Biz de kalktık götürdük gösterdiler. Keşi götürmez olaydı. Bir de gittik eshabın kabri üzerine çök dökmüşler bizimkiler. Rezil olduk, usfai olduk. Ey gidi müminler, ey gidi aşk sadıklar. Hazreti İsa'nın eşeğinin nalına örme diyor Hristiyanlar. Bunlar Muhammediye olur mu böyle şey? Peygamber'in sevgili eshabının kabrine çöp döken adam. O kavun felah olur mu? Allah'ın velileri dostlarının, Cemalullah'a temsil eyleyen veliullah'ın kabrine çöp dökenler felah olur mu? Bir meclisinin isi vardır ki dünyada meşhurdur. İngiltere gittiğim vakıta orada müze de gördüm ben. Hazreti Meclisi'nin Hazreti Sezai'nin. Allah'a itaat edenlerin bütün mahraklarının itaat ettiğine dair bir kısır sanatacağım. Onu söylüyorum. Şimdi kipçelah yapmışlardı Sezai Hazreti. Gidersin Edirne'ye, Edirne'deki bulunan camileri dolaş. Ama sen İstanbul'daki camilerinden haberin yok senin, bilmiyorsun sen. İçimizde buraya gelenlerden Süleyman Cami'ye gitmeyen vardır. Gözünü aşağı birader, herif Londra'dan geliyor. bilmem nereden geliyor? giriyor, Süleyman'ın camisinin giriyor, sen de git oraya iki yere namaz kıl, defterine kaydı olsun. Secde ettiğin yer sana yerin yevmi kıyameti şahit olacak, üzerinde tamam. yarabbi secde et diyecek. Tamam. Kaçırmasana bunu! Tamam. Ama nerede tamam. o, bizde o kafa? Binaenazalik, Hazreti Pazar'a çıkmış galiba, tamam. mesbahada bir manda kam kokusu ile kudurmuş. Vurduğu gibi, önünde kim varsa hepsini deviriyor arkadaşlar. Öyle kuvvetli bir hayvandırmanda, Fakat Allah ona zillet vermiştir. Sekiz yaşında bir çocuk eline sopayla dehder, çüşler, onu oraya buraya sürer yani. Ona ithal eder o. Ya görmüyor musun, siliklerde de öyle, aslanları, kaplanları, filleri kamçıyla oynatıyorlar. İnsanoğlu bu. Hatta insanoğlu, insanoğlunu oynatıyor kamçıyla. Ama haberin olmaz senin. Senin altına bir avuç çivi atmıştı. Üzerine basar oynarsın haberin bile olmaz. Arif olanlar duyuyoruz çivi, yan altından baktığını bile. Edirre'yi birbirine katmış, Hazreti Şehir'e çıkmış o gün pazara elinde heybesiyle. Tam Şehir bulduğu sokağa manda girmiş. Halklar kısmı bakışı yok. Eyvah demişler, efendi gitti demişler ama o kocaman da köpürerek gelmiş, hazır Hazreti Şehir'in ayaklarına yatmış. <gülüyor> bu ara yakalarını izin sürdürmüş. Manda. İnsan bilmez de manda bilir bazen. İnsan şeklinde mandalar bilmez. İnsan şeklinde iki ayaklı mandalar bilmez de dördü ayaklı manda bilir bazen. Antara parantez şöyle bir şey de anlatayım sizlere. İmanımız yakaniyesinin Resulullah Aleyhi ve <Gülüyor> <Aleyhisselam. Gülüyor> <Aleyhisselam. Gülüyor> Yemen tarafına iman etmek üzere bunlara mektup gönderdi. Yani İslam'a davet etti. eshab İbrahim'den İkram'dan birisi diyor, aldım gidiyorum diyor mektubu. Yemen dağlarında bir aslan çıktı diyor. Aç, hayvan da benim üzerine. Hemen mektubu koydum önüne. Dedim ki, bu mektup İki Cihan Serveri'nin mektubudur. Ben Yemen halkının dini İslam'a davete gidiyorum. Beni yersen mektubuyana vasıse olmaz, ahate mesul olursun. O aslan geldi, yüzünü gözünü peygamberin mektubuna sürdü. <gülüyor> ve geri geri çıkarak dağa çıkıp gitti. Öteki İran Şah'ı yırtmıştı. Bu devirde Peygamber'e mektubu. Sonra ülkü yırtıldı başına. Hazret bir şey söyledi kulağına, mandanıp Manda bir şey söyledi ona. Arkaya dönmüş, demiş ki, Şart koşuyor demiş. Herkes diyor, efendim ne o? Şart koşuyor. Etimden efendiye yedirirseniz teslim olurum. Yoksa Edirne alçı derim diyor demiş. Veririz efendi etinden demiş. Diyor, demiş. Kesin bakayım, bağlamaya getirirseniz hadi. Efendiler, Allah'a ita edenlere bütün mahlukat ita eder. Yanız man etmez. Deniz de ita eder. Rüzgar da ita eder. Ateş de ita eder. Ve entünün alevni inküntün müminin. Eğer hakkı ile ima dersin, Allah mutlaka bizi âli kılar bize. Ama iman zafa uğramış, ibadet bir tarafa kaymış, büyüke hürmet, küçüğe şefkat, tevhid bozulmuş. O vakit Cenab-ı Hak ne yapar? Zalimlere kuvvet verir. Allah'a inananlar Allah'a asi olurlarsa, Allah inanmayanlar onların başına musallat eder. Defterin kenarına yaz. Anlamam mı kalba konuştuğum sözü? Bir daha söylüyorum. Allah'a inananlar Allah'a asi olursa, Allah'a inanmayanları Allah bundan özelde musalat kılar. Kamciyen pişirir sesini, pişirtir. Onun için kendini çek çevir, o vakit her şey düzelecek. Herkes kapısının temizlesin, şehir temizlenecektir. Onun için Cenab-ı Allah diyor yok şimdi kurdum ayetkenin yayınıza anıttıkullâhe ey imâ denlerim, Allah'tan korkunuz. Yarın içini hazırladın diyor Cenab-ı Allah. Sonra bakmaktan sonra tekrardan ürpersin vücudunu. Tiken tiken olsun tüylerin. Çünkü seyyahattan gayrı bir şey göremeyeceksin hesaba çekersen kendini. Birçok geceler içkiyle fışkıyla uykuyu terk ettin. Bir akşam Allah için uykuyu terk etmedi. Beş kuruşun dünyanın bir ucundan bir ucuna uzattın. Allah rızası için bir kere tırnağını bile oynatmadı. Düşün. Her cuma o dinliyorsun, canıdan içeri çıkıyorsun, unutuyorsun, ne diyorsun istiklerinde. Olmaz. Ölüleri görüyorsun, bana ölüm yok zannediyorsun. Hani firavunlar, hani nemrutlar, hani şeddatlar, hani Allah'a izleyenler, ordu sahipleri ne oldular hani? Allah'ı davasını bunlar. Hani peygamberler, salihler, veliler ne oldular? Sana ibret bunlar? İttakullah, Allah'tan kork. Kitre! Allah seni hesaba çekmeden sen kendini hesaba çek.